Çünkü bizim yanımızda kafirler için bu kağılar vardır, cehennem vardır, boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır.